Bilâhim ne Şeytanı Râjim İsmi Allahı R-Rahmanı R-Rahim. İnnâ al-hamde lilâhi nahmdu ve nes ta'înuhu ve nes ta'firu ve nes auzu billâhi min shurur anfusinâ ve min syyat amalîna. Men yehdihillâhu falâ muzillilâh ve men yudlil falâ hâdilâh. Va eshedu an la ilâhi illallah wa ha'dhu la shirkila va eshedu an muhammadan abduhu wa rasulu. Amma bad fä inna istaqlâh hadîs kitaballâh va khair al-hadihi muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ, ve kulle muhtesetin bid'a, ve kulle bid'atin zalâle, ve kulle zalâletin finnâr. Mahmud bin Lebit radiyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerifte, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, ashabına şöyle buyurmuştur. Sizin hakkınızda en çok korktuğum husus, küçük şirke bulaşmanızdır. Sahabeler, Ey Allah'ın Resulü! Küçük şirk de nedir diye sorduklarında Nebi Ali Vesselam bunun riya olduğunu belirtmiş ve şöyle devam etmiştir. Allah Azze ve Celle bütün kulların amellerinin karşılıklarını göreceği o gün riyakarlara seslenerek gidin dünyada gösteriş olsun diye amel işlediklerinizin yanlarına gidin. Bakın bakalım onların yanında hiçbir hayır ve hasenat bulabilecek misiniz buyuracak. Bunu Ahmet bin Hanbel müsnedinde Beyhaki Şuabul İman'da rivayet etmiştir. O riyakarlara bu şekilde seslenilmesinin sebebi, onların dünyadayken yaptıkları amellerinin bir hile aldatma üzerine kurulu olması sebebiyledir. Ne var ki onlar, ahirette dünyadaki davranışlarının aynısıyla karşılık göreceklerdir. Allah Azze ve Celle bu hususu Nisa suresinin 142. ayetinde şu şekilde beyan ediyor. Şüphesiz münafıklar Allah'a oyun etmeye kalkışıyorlar. Halbuki Allah onların oyunlarını başlarına çevirmektedir. Onlara verilecek karşılık ancak bir aldatmacadan ibaret olacaktır. Allah Azze ve Celle onların yaptıkları bütün amellerin sevabını hiçe sayar ve Kendileri için amel ettiklerinizin yanlarına gidin. Sizin için katında hiçbir sevap ve mükafat yoktur. Zira o ameller benim rızam için yapılmadı der. Kulun yaptığı amellerden sevap kazanabilmesi, onun ihlasına ve Allah rızası için hareket etmesine bağlıdır. Allah'tan başkası için yapılanlar ise şirktir. Allah azze ve celle bundan yüce ve münezzehtir. Said bin Ebi Said el-Mukberi, Ebu Hürer'e radiyallahu anhten rivayet ettiği kutsi bir hadiste, Nebi aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu naklediyor. Allah azze ve celle şöyle buyurur. Ben, bana şirk koşanların şirkinden beriyim. Kim ki yaptığı bir amele benden gayrısını ortak ederse, muhakkak ben ondan münezzehim. Bunu i̇bn Mace ve Şuab-u ve Beyhaki rivayet ediyorlar. Bu hadiste anlatılmak istenen şudur ben benden başkası için ve benim rızamın dışında yapılan amellerden yahut o ameli işleyenlerden beriyim. Zikredilen bu hadis-i şerifte Allah azze ve Celle'nin ancak ihlaslı bir şekilde ve kendi rızası gözetilerek yapılan amelleri kabul edeceği ispatlanmış olmaktadır. Yapılan ameller ihlas içinde yapılmadığı takdirde kabul görmez ve ahirette karşılığında da bir ecir verilmez. Tabii ki o kişinin varacağı yer de cehennem olur. İsra suresinin 18-20. ayetlerinde Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Her kim bu çarçabuk geçen dünyayı dilerse, yani yaptığı amellerle dünyayı talep eder ve ahiret cevabını ümit etmezse, dilediğimiz kimseye dilediğimiz kadar dünya nimetini hemen verir, sonra da onu kınanmış ve kovulmuş olarak gireceği cehenneme sokarız. Kim de ahireti diler ve bir mümin olarak ona yaraşır bir çabayla çalışırsa işte bunların çalışmaları makbuldür. Hepsine onlara da bunlara da dünyayı isteyenlere de ahireti isteyenlere de Rabbinin ihsanından mümin kafir herkese istediklerini veririz. Rabbinin ihsanı kısıtlanmış değildir. Allah azze ve celle bu ayetlerde şunu beyan etmiş oluyor. Kim ki Allah rızasının dışında Allah'ın rızası gayrında bir şey için amel ederse, ahirette bu amelinin karşılığında bir mükafat bulamaz ve varacağı yerde cehennemdir. Onun rızası için yapılan ameller ise makbuldür, kabul görür, aksi durumda kişinin eline geçecek olan yorgunluk ve meşakkatten başka bir şey değildir. Yine Ebu Hürer'den İbn-i Mace, Ahmet bin Hanbel ve hakimin rivayet ettikleri bir hadiste, Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Nice oruç tutan var ki, bu oruçtan eline geçecek olan sadece aç ve susuz kalmaktır. Nice gece kalkıp da ibadet yapan vardır ki, onun ibadetten payına düşecek olan sadece uykusuzluk ve zahmettir. Yani tutulan oruç ya da kılınan namazda Allah Azze ve Celle'nin rızası olmadıkça ondan bir ecir bekleyemez. Bazı hikmet ehli bu hadiste anlatılan duruma şu şekilde bir misal vermiştir. İbadetlerini başkaları görsünler veya duysunlar diye yapan kişinin misali sokağa çıkarken para kesesini taşla dolduran kişi gibidir. Onu gören herkes şu adamın kesesi ne kadar da doldur diye söylenirler. Halbuki hiç kimse onun içinde ne olduğunu bilmez ve adamın eline söylenen bu boş övgü dolu sözlerden başka bir şey de geçmez. Bu adam kesesendekilerle gidip bir şey almaya kalksa ona hiç kimse bir şey vermez. İşte başkalarına duyurmak ve göstermek için yapılan işlerde, amellerde tıpkı bunun gibidir. Halkın boş ve kuru övgülerinden başka eline geçen hiçbir şey olmaz. Ahirette de bir mükafat elde edemez. Nitekim Allah Azze ve Celle Furkan Suresinin 23. ayetinde Onların yaptıkları her iyi işi dikkate alırız fakat onu saçılmış zerreler haline getiririz. Ayette anlatılmak senin şudur. Onların... Bizden başkası için yaptıkları amellerin sevabını iptal ederiz, onları etrafa dağılmış toz, duman haline getiririz. Adamın biri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelir ve ey Allah'ın Resulü ben sadaka veriyorum, bununla Allah'ın rızasına kavuşmayı ümit ediyorum. Ayrıca insanların benim hakkımda bu hayır sahibidir demelerini de istiyorum, acaba bu konuda ne buyursunuz dedi. Bunun üzerine şu ayet nazil oldu. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa salih amelde bulunsun ve Rabbine ibadette hiç kimseyi ortak etmesin. kef suresi 110. ayet. Bunu hakim, müstedirekte ve beyhaki şuabul imanda rivayet ederler. Şu yedi amelde yedi görevi terk eden kişi yaptığı o işten bir yarar göremez. Birincisi Allah'tan, onun azabından ve gazabından çekinmeden korku hali yaşamak. Bu kişi ben Allah'tan korkarım der fakat günah işlemekten geri durmaz. O halde Allah'tan korkuyorum demesinin kendisine bir yararı olmaz. İkincisi, ümit içerisinde hareket eder ve amellerini o dairede yapar fakat istekte bulunmaz. Yani ben Allah'ın sevabından ümit varım der ancak salih ameller yapmak suretiyle bu sevabı kazanma yoluna girmez. Ona talip olmaz. Bu sebeple onun bu sözleri bir fayda vermez. Üçüncüsü, iyi işler yapmak için niyeti vardır, ancak kasıt yani fiili tavrı yoktur. Yani kişi kalben ibadeti ve hayrı işlemeye niyet eder, ancak kalkıp da bu işi yapmaya yer tenmez. Dördüncüsü, dua eder ancak gayret göstermez. Yani Allah Azze ve Celle'ye kendisine hayırlar işlemede muvaffak kılması için dua eder, fakat bunun için bir çaba, bir gayrette bulunmaz. Onun sözleri de boştur. O kimsenin şu ayette buyurulduğu üzere cehit ve gayrette bulunması gerekir. Ankebul suresi 69. ayeti Bizim uğrumuzda cihad edenleri, çaba gösterenleri elbette razı olduğumuz yollarımıza ulaştıracağız. Şüphesiz ki Allah iyilerle beraberdir. Beşincisi, istiğfar eder, bağışlanma diler ancak hakiki pişmanlık duymaz. Bu kişi devamlı estağfurullah, Allah'ım beni bağışla der durur, ancak yapmış olduğu günahlara pişmanlık hissetmez. Böyle bir bağışlanma dilemenin de ona bir faydası olmaz. Altıncısı, devamlı aleni ve açıkta amel eder. Yaptığı amelleri riyaya daha yatkın ve daha uygundur. Onun gizlice işlenmeye uygun ameli olmadığından hiç gizlameli yoktur. Elbette bu hali bu kimseye fayda vermez. Yedincisi, ihlazsız gayrettir. Yani kişi taat ve ibadetlerinde gayet ciddi ve gayretlidir, lakin amellerinde ihlaz sahibi değildir. Bu haliyle ibadetleri kendisine hiçbir fayda sağlamaz. Üstelik bu davranış kendi nefsine bir gurur ve kibir dahi verir. Ebû Hürerî radıyallahu anh, Nebi Aleyhissalâtu ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet ediyor: "Ahir zamanda bazı insanlar çıkacak ki, onlar dinlerini dünyaya alet edeceklerdir. İnsanlara karşı yumuşak görünmek için koyun derisinden elbiselere bürünürler. Onların dilleri şekerden tatlı, kalpleri kurtların kalbi gibidir. allah Teala onlara beni mi aldatmaya çalışıyorsunuz yoksa bana karşı bir çeşit cürette mi bulunuyorsunuz? Kendi adıma yemin ederek söylüyorum onlara öyle bir fitne, öyle bir bela göndereceğim ki Onların en halim, en geniş davrananlarını bile şaşkına çevirecektir, buyuracaktır. Bunu Tirmizi Züht Babı'nda rivayet etmiştir. Ebu Hureyre radiyallahu şöyle rivayet ediyor. Bir adam Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yanına geldi ve şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü ben amellerimi gizli yapıyorum fakat yine de fark ediliyorum. Yaptıklarım ortaya çıkıyor. Bu da beni endişelendiriyor. Acaba yaptıklarıma karşılık ecir alabilir miyim? Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam senin için gizli olana bir sevap, aşikare olana da bir sevap vardır. Bunu da Tirmizi rivayet etmiştir. Kişinin ameli zahir olur da onun yaptıkları örnek alınırsa yani kişinin böyle kastı bir dahli olmaksızın ortaya çıkar da yaptıkları örnek alınırsa ona iki ecir verilir. Birisi amel ettiği için diğeri de Salih ameli örnek alınıp uygulandığı içindir. Nitekim Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Kim güzel bir çığır açarsa hem bu amelin sevabını hem de kıyamete kadar onunla amel edenlerin aldığı sevap kadar sevap alır. Kim de kötü bir yol açarsa hem o kötülüğün günahını hem de kıyamete kadar o kötülüğü işlenlerin günahı kadar günahı yüklenir. Bunu Müslim, Tirmizi, i̇bn Mace, Darimi, Ahmet bin Hamil ve İbn-i İbban rivayet etmişlerdir. Ebu Hureyre hadisindeki amellerin başkası tarafından fark edilmesi ve haberdar olmasından dolayı duyulan endişe gelince, böyle bir korku kendisine tabi olmasından dolayı duyulan bir korku değil. Bilakis riya, kibir gibi kötü hasletlerin kendisinde ortaya çıkabileceğinden korkudur. Bu sahabi bu sebeple e, bu endişesini dile getirmiştir. Damre bin Ebi Habib'in rivayet ettiği hadiste, bunu İbn-i Mübarek Kitab-ı ve e, Ebu Şeyh el-İsbehani el-Azamet'te rivayet ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Melekler bir kulun amelini alarak göklere çıkarırlar. O ameli gözlerinde büyütür ve tertemiz olduğunu düşünürler. Bu ameli Allah Azze ve Celle'nin saltanatında diledikleri yere kadar götürülür. Sonra Allah onlara, siz kulumun amelini kaydedip korumakla görevlisiniz. Ben ise kulumun kalbini dikkate alırım. O kulum bu amelini ihlasla sırf benim rızam için işlememişti. Onu cehennemliklerden yazın diye vahyeder. Melekler başka bir kulun amelini alarak göklere doğru yükseltirler. Onu gözlerinde az, hor, hakir ve değersiz görürler. Bu ameli Allah Azze ve Celle'nin saltanatında diledikleri yere kadar götürürler. Bu sefer Allah Azze ve Celle meleklere siz kulumun amelini kaydedip korumakla görevlisiniz. Ben ise kulumun kalbini dikkate alırım. Şüphesiz bu kulum amelini ihlas ile yaptı. Onu cennetliklerden yazın. Bu hadis gösteriyor ki az da olsa Allah rızası için yapılan bir amel onun rızası gözetilmek için yapılan çok camelden daha hayırlıdır. Zira Allah rızası gözetilerek yapılan az amel, onun lütfu ve fazlayla katlanarak çoğalır. Allah Azze ve Celle Nisa Suresi 40. ayetinde mealen şöyle buyurur. Eğer zerre ağırlığı kadar bir iyilik olursa, Allah onun sahabını kat kat artırır ve ayrıca kendi katından büyük bir ecer verir. Allah rızası gözetilmek için yapılan çokça amellere gelince, onun için bir ecir ve mükafat yoktur. Şüfei el-Asbahiden nakledilen şöyle bir hadise vardır. Şüfei bir gün Medine'ye gitmiş ve etrafında insanların toplanttığı bir adam görmüştü. Şüfei şöyle anlatır: Sonra oradakilerden birine bu kişi kimdir diye sordum. Ebu Hureer dediler. Ona yaklaştım, hatta önüne kadar ilerledim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden işittiği hadisleri insanlara anlatıyordu. Konuşması bitip de insanlar dağılınca, Allah hayrını artırsın. Bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden işittiğin, ezberlediğin ve iyice bellediğin yahut kendisiyle amel ettiğin bir hadisi aktarır mısın dedim. Bana otur dedi. Devamla sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiği bir hadisi anlatacağım. O vakit yanımızda kimse yoktu. Sadece ben ve Allah Resulü aleyhissalatü vesam vardı. Ebu Hureyir radıyallahu anh daha hadisi anlatmaya başlamadan önce hıçkırarak ağlamaya başladı. Ardından düşüp bayıldı. Az bir zaman geçtikten sonra kendine geldi, yüzünü sıvazladı ve sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bana anlattığı bir hadisi nakledeceğim dedi. Fakat tekrar ağlamaya başladı. Ardından uzun bir müddet daldı gitti. Sonra kendine geldi, yüzünü sıvazladı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve bana şöyle anlattı diye şu hadisi zikretti. Kıyamet mahşer günü Allah Teala mahlukat arasında hüküm verecektir. Her ümmet topluca Allah'ın huzurunda diz çökmüş haldedir. Onların aralarından ilk getirilenler, hafızlar, alimler, Allah yolunda şehit edilenler ve zenginlerdir. Sonra Allah Azze ve Celle Kur'an hafızına, Rasulüme gönderdiğim kitap sana öğretilmedi mi diye sorar. O, evet ey Rabbim, öğretildi. Peki, öğrendiğinde ne gibi bir amelde bulundun? Ey Rabbim, onu gece gündüz okudum, amel ettim der. Hafızın bu cevabına karşılık Allah Azze ve Celle, Yalan söylüyorsun der. Ardından melekler de yalan söylüyorsun derler. Allah ona sen falanca kişi hafızdır desinler diye, güzel Kur'an okuyucusudur desinler diye okudun, amel ettin ve istediğin gibi de oldu. Sonra bunun cehenneme atılması emredilir. Ardından zengin kimse getirilir. Ve Allah azze ve celle ona sana verdiklerimle ne gibi bir amelde bulundun diye sorar. O zenginliğimle akrabalarıma iyilikte bulundum. Onlara sadaka verdim der. Allah Azze ve Celle yalan söylüyorsun der. Ardından melekler de yalan söylüyorsun derler. Allah ona sen falanca kişi çok cömerttir denirsin diye bunu yaptın. Ve istediğin gibi de oldu. Falanca kişi çok cömerttir denildi. Sonra bunun da cehenneme atılması emredilir. Bunların peşinden Allah yolunda öldürülen kişi getirilir. Allah Azze ve Celle ona neden öldürüldün diye sorar. O, ey Rabbim senin yolunda savaştım ve nihayet öldürüldü. Allah Azze ve Celle ona yalan söylüyorsun der, ardından melekler de yalan söylüyorsun derler. Sen cesurdur, yiğittir, kahramandır denilsin diye savaştın ve sana öyle de denildi. Sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dizlerini döverek, Ey Ebu Hüreyre, bu üç zümre var ya, işte onlar kendileriyle cehennemin tutuşturulacağı ilk kişilerdir dedi. Ve rahmeti, Bu hadis Muaviye radıyallahu anh'a ulaştırıldığında oldukça fazla ağladı ve Allah ve Resulünün söylediklerinde şek şüphe yoktur dedi. Sonra Hud suresinin 15 ve 16. ayetlerini okudu. Dünya hayatını ve onun zinetini isteyenlere yaptıklarının karşılığını orada dünyada tam olarak veririz ve onlar orada hiçbir zarara uğratılmazlar. Yaptıkları çalışmaların karşılığını dünyada elde ederler. İşte onlar ahirette ateşten başka hiçbir şeyleri olmayan kimselerdir. Yaptıkları boşa çıkmıştır. Yapmakta oldukları da zaten batıldır. Bu hadisi Tirmizi, Mustadrak'te Hakim ve sahinde İbn İbn rivayet etmişlerdir. Abdullah bin Hubeyk el Antaki Kufeli zahitlerden birisidir. O şöyle diyor. Allah Teala kıyamet günü kulu amellerinin sevabını istediği zaman ona şöyle der. Biz sana amelin ecrini vermedik mi? Meclislerde senin için yerler açılmadı mı? Seni baş ve önder yapmadık mı? Alışverişinde sana kolaylıklar vermedik mi? Ve buna benzer daha birçok nimeti senin önüne sermedik mi? Hikmet ehlinden bir zata... İhlaslı kime denir diye sorulduğunda o şöyle cevap vermiştir. Kötülükleri gizlediği gibi iyiliklerini de gizleyen kimseye denir. Yine ihlasın zirve noktası nedir diye sorulan diğer bir salih zat da şunu söylemiştir. İnsanların övgüsünden hoşlanmamak ve övgü beklememek. Zumnunu Mısriye İnsan kendisini Allah Teala'nın saf ve temiz kullarından biri olduğunu ne zaman anlar diye sorduklarında zünnün şöyle cevap verir. Bu dört şeyle anlaşılır. Birincisi rahatlıktan sıyrılmakla yani rahatı terk etmekle. İkincisi yanında bulunandan vermekle. Yani yani yanındaki mal az da olsa sadaka vermekle. Üçüncüsü insanlar arasında mevki ve makamın düşmesini istemekle. Dördüncüsü İnsanlar tarafından övülmenin de, kötülenmenin de kendisi için hiçbir şey değiştirmediğini bilmekle. Adi bin Hatimettai radıyallahu anh Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Bu Ebu Naim'in Hilyetül Evliya'da, Beyhakim'de, Şuabul İman'da rivayet ettiği bir hadis aynı zamanda. Kıyamet günü bir kısım insanların cennete getirilmesi emredilir. Bu kimseler cennete yaklaşınca onun kokusunu hissetmeye başlarlar. Oradaki sarayları ve cennetlikler için hazırlanan diğer nimetleri görürler. Ardından bir seslenme işitilir. Onları geri götürün zira onların cennette bir nasibi yoktur. Bu insanlar geri götürülürlerken hiç kimsenin hissetmediği bir hasret ve pişmanlığı tadarlar. Sonra Rablerine ey Rabbimiz ''Keşke bizi salih kulların ve dostların için hazırladığın cennet nimetlerini göstermeden önce cehenneme atsaydın.'' derler. Allah azze ve celle onlara şöyle buyurur. ''Bunun böyle olmasını ben istedim. Sizler tenhada, yalnız başına kalınca büyük günahlar işlerdiniz. İnsanlarla karşılaşınca da mütevazı tavırlar takındınız. Kalplerinizde gizlediklerinizin aksini ameller ederek gösteriş yaptınız. İnsanlardan korktunuz ancak benden korkmadınız.'' Siz sadece insanları gözünüzde büyüttünüz. Onlardan çekindiniz fakat benden çekinmediniz. İşte bugün sizi bol olan sevabından mahrum bırakmakla bununla kalmayacak, acıklı azabında tattıracağım. Evet, Allah Resulü Aleyhissatü vesselamdan İbn Abbas radıyallahu anh rivayet etti. Diğer bir hadiste de şöyle buyurulur. Allah azze ve celle Adin cennetin yarattığı zaman orada hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın aklına gelmeyecek nitelikte ve güzellikte nimetler yarattı. Sonra ona konuş dedi. Bunun üzerine cennet üç kere muhakkak müminler kurtuluşa ermiştir dedi. Ardından ben Cimriye ve Riyakara haramım dedi. Riyakarın 4 belirtisi vardır. Birincisi tek başına ol olduğu zaman amellerinde tembel ve gevşek davranır. İkincisi, halk arasında olunca amellere karşı şevki ve neşesi artar. Övülünce amelini artırır, kötülenince azaltır. Şakik bin İbrahim rahmetullahi aleyhden rivat edildiğine göre o şöyle demiştir. Üç şey kişinin amelde ihlas sahibi olmasını sağlar. Ameli yapabilmenin Allah'ın iznine bağlı olduğunu bilmek. Bu kişiyi kendisini beğenme kötülüğünden kurtarır. Ameli Allah rızası gözeterek başlamak bu da nefsani arzuların kırılmasını sağlar. Yapılan amelin karşılığını Allah'tan beklemek bu ise riya ve dünyalık arzusunun kırılmasını temin eder. İşte bu üç haslet amelin ihlaslı olmasını ve korunmasını sağlar. Amelde başarının muvaffak olmanın Allah'ın izniyle olduğunu bilmek şu anlama gelir. Kişi bilir ki kendisini bu ameli yapmaya muvaffak kılan Allah Azze ve Celle'dir. Bunu bilen kişi şükür ile meşgul olur, ameliyle böbürlenmez. Allah rızası gözeterek başlamak ise kişi ameline bakar. Eğer Allah'ın razı olacağı bir iş ise yapar, yok değilse yapmaz. Böylelikle ameline nefsini karıştırmamış olur. Nitekim Allah Azze ve Celle. Yusuf suresinin 35. ayetinde 53. ayetinde muhakkak ki nefis aşırı derecede kötülüğü emredicidir buyurmuştur. Yapılan amelin karşılığını Allah'tan beklemek ise şu anlama gelir. Kişi amelini halisane bir şekilde sadece Allah rızası için yapar. İnsanların ne söylediği onun için önemli değildir. Hikmet elinden birinin şöyle anlattığı nakledilir. Kişi amel ederken Koyun çobanın ahlakıyla ve edebiyle edeplenmelidir der. Ona bu nasıl olur derler. O da şunu söyler. Çünkü çoban koyunlarının yanında namaz kıldığı zaman onların övgüsünü beklemeden namaz kılar. İşte insan devamlı bu hal üzere olmalıdır. Kendisine bakanlara aldırış etmemeli. Yalnız da olsa insanlarla beraber de olsa tek bir niyetle amel etmelidir. O da Allah rızasıdır. Bir amelin sağ salim tamamlanabilmesi için şu dört özelliğin bulunması gerekir. Birincisi başında ilim. Çünkü ilimsiz amel doğru olmaz, düzgün olmaz. İlimsiz yapılan amelin zararı faydasından çok olur. Başında niyet. Niyet de ilim gibidir. Niyetsiz amel de kabul olmaz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ameller ancak niyetlerle birliktedir. Herkes için niyetinin karşılığı vardır buyurmuştur. Oruç, namaz, hac, zekat ve diğer tüm ameller ancak niyet edilerek sayıh olur. O halde amelin başında niyet gereklidir. Ortasında sabır. Sabır, kişinin amelini sükun, huzur, kalp huzuruyla tamamlayabilmesi için oldukça önemlidir. Ve sonunda da ihlas. Çünkü ameller ihlassız, kabul edilmez. İhlas ile amel ettiği zaman Allah azze ve celle onu kabul eder ve kullarının muhabbetini de o kimseye karşı çevirir. Tabiin döneminin zahitlerinden Herim bin Hayyan rahmetullahi aleyh der ki: Kul kalbiyle Allah'a yöneldiği zaman Allah da iman ehlinin kalbini ona yöneltir. Böylelikle kullarının sevgisini ve muhabbetini ona yönlendirir. Ebu Hureyye radıyallahu an şöyle rivayet ediyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Allah Teala bir kulunu sevdiği zaman Cebrail'e der ki, Ben falan kulumu seviyorum, onu sen de sev. Cebrail o kulu sever, sonra sema ehline, Rabbiniz falanca kulu seviyor, siz de sevin diye seslenir. Bunun üzerine bütün sema ehli onu sevmeye başlar. Daha sonra bu sevgi, yeryüzü ehlinin kalbine de konulur ve insanlar da onu sevmeye başlar. Allah Azze ve Celle, bir kuluna buzu ettiği zaman ise bunun tam tersi olur. Evet, bu Bukhane'nin rivayet etmiş olduğu bir hadistir. Şakik-i Belhi hakkında anlatılan bir kıssa da şöyledir. Adamın birisi bir gün Şakir, İbn-i Şakik'e gelerek, İnsanlar bana salih deyip duruyorlar. Peki ben gerçekten onların dediği gibi salih biri olup olmadığımı nasıl anlayabilirim diye sorar. Şakik der ki, salihlerin yanında sırrını, İç alemini onlara aç. Eğer bundan hoşnut olurlarsa, bilki salih birisin. Aksi olursa, salih biri değilsin. İkincisi, kalbine dünyayı arz et. Eğer onu reddederse, bilki salihlerdensin. Reddetmezse, salihlerden değilsin. Üçüncüsü, nefsine ölümü arz et. Eğer onu temenni ederse, anla ki salihlerdensin. Eğer yüz çevirirse, salihlerden değilsin. Bunların üçü de, Kalbinde bir araya geldiği zaman Rabbine kalbine rüya girmemesi için yalvar yakar. Yoksa rüya bütün amelini bitirir. Sabit el-Bünani Enes bin Malik radıyallahu anh'den rivet ettiği bir hadiste Nebi aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu naklediyor. Mü'min kimdir bilir misiniz? Sahabeler Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Mü'min odur ki Allah Azze ve Celle o kişi ölene kadar onun kulaklarını sevdiği şeylerle doldurur. Öyle ki kul her kapısı demirden olan 70 tane iç içe odası bulunan evinin en iç köşesinde Allah'a ibadet ve taatle meşgul olsa onu bilir ve ona amelinin elbisesini giydirir. Sonra insanlar ondan bahsederler ve artırırlar. Sahabeler sorarlar, ey Allah'ın Resulü bu artış nasıl olur? Mümin amelinin artmasını sağlayan şeyden hoşlanır. Bunun için devamlı amel eder. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam arada şöyle buyurur: Facir kimdir bilir misiniz? Sahabeler yine Allah ve Resulü daha iyi bilir" dediler. Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle anlattı: Facir odur ki Allah Azze ve Celle o kişi ölene kadar onun kulaklarını sevmediği şeylerle doldurur. Öyle ki kul her kapısı demirden olan, 70 tane iç içe odası bulunan evinin en iç köşesinde, Allah'a isyan ve günah içinde bulunsa onu bilir ve onu amelinin kötü elbisesiyle kuşatır. Sonra insanlar ondan kötü olarak bahsederler ve arttırırlar. Sahabeler sordu, ey Allah'ın Resulü peki bu artış nasıl olur? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam günahkar, günahını arttırmayı sağlayacak şeylerden hoşlanır buyurdu. Af bin Abdullah demiştir ki, hayır sahibi kişiler birbirlerine şu üç kelimeyi tavsiye ederlerdi. Ahiret için amel edene Allah dünyasında yeter. Kul Allah ile arasını ıslah ederse Allah da onunla insanların arasını ıslah eder, düzeltir. Kişi Allah için gizli hallerini düzeltirse Allah da onun aleni ve aşikar olan hallerini düzeltir. Nisabur'un önde gelen Kur'an okuyucularından Hamit bin Mahmud el-Lefaf Allah rahmet eylesin. Şöyle derdi. Allah Teala bir kulun helakini istediği zaman onu şu üç şeyle cezalandırır. Ona ilim verir fakat o ilimle amel etmeyi nasip etmez. Ona salihlerin sohbetinde bulunmak gibi bir rızık ihsan eder fakat onların hukukunu muhafaza etmeyi nasip etmez. Ona itaat kapılarını açar ancak ihlas kapısını kapatır. Bunun böyle olmasının sebebi, kişinin niyetinin bozuk ve iç aleminin kötü olmasıdır. Eğer niyet sahih ve sağlam olursa, Allah ona ilmin menfaatini, ihlas ile amel etmeyi ve salihlerin sohbetlerinden bereketlenmeyi nasip edir. Cebele el bir şöyle anlatır. Abdülmelik bin Mervan'ın komutasında bir savaşa katılmıştık. Çok az uyuduğunu fark ettiğimiz bir adam da aramıza katılmıştı. Günlerce yanımızda kaldı fakat onun kim olduğunu bilemedik. Sonradan onun Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sabilerinden biri olduğunu fark ettik. O bize şu hadisi anlattı. Müslümanlardan biri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geldi. Ey Allah'ın Resulü, yarın mahşer günü kurtuluşumuz nasıl olur diye sordu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allah'ı aldatmamakla diye cevap verdi. Adam Bizler Allah'ı nasıl aldatabiliriz ki dedi. Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Allah'ın sana emrettiği şekilde amel edersin, fakat onun rızasından başka şeyler ararsın. Riyadan sakının, çünkü o bir tür şirktir. Riyakar, yarın kıyamet günü bütün insanların gözü önünde, ey kafir, ey facir, ey sözünde durmaz hain, ey şaşkın şeklinde dört isimle çağrılır. O zaman ameli ve onun necri, her ikisi de boşa çıkmıştır. Bugün sana iyilikten ve hayırdan hisse yoktur ey hilaker. Git kimin için amel ettiysen, sevabını ondan iste denilir. el yahsubi diyor ki ben o sahabiye, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah adına yemin et, doğru söyle. Sen bu hadisi Allah Resulü'nden işittin mi dedim. O da Allah adına yemin ederim ki, ben bu anlattıklarımı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden işittim. Fakat kasten yapmadığım ufak tefek unuttuğum yerler olabilir dedi. Peşinden münafıklar akıllarınca Allah'a oyun oynamak isterler halbuki Allah onların oyunlarını başlarına geçirendir ayetini okudu. Nisa suresinin 142. ayeti. Bunu Suyuti Dürül Mensur adlı tefsirinde nakleder. Ahirette amelinin karşılığını bulmak isteyen kimse amelini riyasız, sırf Allah rızası için yapmalıdır. Sonra da kibir, ucup gibi kötü hastalıklarla amelini öldürmemek için bu amel unutulmalıdır. Bir söz vardır. Yapılan ibadeti korumak onu yapmaktan daha zordur. İşte bu da o türden bir şeydir. Salihlerden birisi şöyledir. Ameli korumak onu yapmaktan çok daha zordur. Çünkü o çok çabuk kırılabilen bir cam eşya gibidir. Zorlamaya gelmez. Ona riya, ucup, kibir gibi kötü hastalıklar dokunsa hemen kırılır. Kişi bir amel yapmayı ister fakat Riya edeceğinden korkarsa o zaman kalbinden bu rüyayı çıkarmaya çalışmalıdır. Başaramıyorsa ameline devam etmelidir çünkü Riya yapacağım korkusuyla ameli terk etmek olmaz. Amelini yapar sonra rüyasından ötürü Allah'a istiğfar eder, bağışlanma diler. Ne malum belki de Allah azze ve celle ona başka bir amelinde ihlas tattıracaktır. Riyakarların ölümüyle dünya viran olur. Her ne kadar amellerinde riyakar da olsalar, hayırlı işler de yaparlar, tekke, köprü, mescit yapımı gibi. Bununla birlikte Müslümanlar onların yaptıkları bu hayır eserlerinden istifade ederler. Her ne kadar bunları riya için yapsalar da çoğu kere Müslümanların duaları onlara fayda verir. Bu hususta anlatılan bir hikaye şöyledir. Eskilerden biri bir mescit inşa eder. Sonra kendi kendine acaba bu yaptığım Allah için oldu mu olmadı mı diye düşünmeye başlar. Rüyasında birisini görür, kendisine şöyle söyler: Amelin her ne kadar Allah için olmadıysa da Müslümanların sana yaptığı dualar Allah içindir. Adam bunu öğrenince gerçekten sevinir. Nitekim e, anlatıldığına göre Huzeyfe bin Yaman r.a'nın yanında Allah'ım münafıkları helak et diye birisi beddua eder. Huzeyfe radıyallahu anh de şöyledir. Şayet onlar helak olursa sizler düşmanlarınızın karşısında duramaz, onlara meydan okuyamazdınız. Yani onlar her ne kadar riyakâr da olsalar güçlerini ve cesaretlerini göstermek namına düşman karşısına çıkar ve onlarla savaşırlar. selman Farisi de şöyledir. Allah münafıkların güçleriyle müminleri destekler. Müminlerin dualarıyla da münafıklara yardımda bulunur. İlim ehlinden bazıları farz ibadetlerde riya olup olmayacağı hususunda değişik görüşler zikretmişlerdir. Bazılarına göre farz ibadetlere e, riya girmez demişler. E, çünkü farzlar herkesin yapmak zorunda olduğu amelilerdir. E, kişi üzerine farz olan bir ibadeti eda ettiğinde ona bu sebeple riya girmez demişlerdir. Bazıları da riyanın farz olmayan ibadetlere bulaştığı gibi farz ibadetleri de karşılaşabileceğini söylemişlerdir kişi farz olan ibadetleri insanların kendisini gördüğü yerde yapıyor, görmediği yerde yapmıyorsa bu kişi tam bir münafıktır. O kişi Allah azze ve celle'nin Nisa suresi 145. ayetinde buyurduğu gibi şüphe yok ki münafıklar cehennemin en alt kısmındadırlar diye nitelendirdiği zümredendir. Yani onlar Firavun'a uyanlarla birlikte cehennemin haviye diye bilinen çukurunda olacaklardır. Eğer bu kişinin tevhid inancı sağlam olsaydı Nerede olursa olsun farz ibadetleri yerine getirmekten geri durmazdı. Şayet kişi insanların yanında farzlarını tam ve eksiksiz bir şekilde eda ediyor, yalnız başına kaldığında da noksan yapıyorsa elbette onun alacağı sehap da eksik ve noksan olacaktır. İnsanların yanında gösteriş için yaptığı fazlalıktan dolayı bir ecir alamaz. Ayrıca gösteriş için yaptığı bu kısımdan dolayı da mutlaka hesaba çekilecektir. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illan ve estağfurüke ve utubu ileyk. Esselamu Aleykum ve Rahmetullah ve Berekat.